Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa itbahihi ecmein. Rabb yessir wala tu'assir. Rabb temmim bil hayr. Amin. Muhterem Müslümanlar, muhterem kardeşlerim ve muhtereme bacılarım, Ölüm ve sonrası hesap günü şuuru ders serimizin sonlarına doğru gelmiş durumdayız elhamdülillah. Cennetten bahsettik. Kimlerin cennete gideceğinden Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden yola çıkarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden yola çıkarak Malumat sahibi olmaya çalıştık. İnşallah bu son iki dersimizde de bu ders serisindeki son iki dersimizde de inşallah aynı usul üzere cehennemden bahsettiğimizde cehenneme götüren amellerden nasıl bahsettiysek inşallah bu bölümde de cennete götüren amellerden bahsedeceğiz. şöyle biraz işin başına dönmemiz gerekirse yaratılış Hz. Adem Aleyhisselam onun yaratılması ile birlikte Allah'ın oradaki meleklere emretmesiyle birlikte ona secde edin aslında insan oğlunun cennete ileride Olacak olan özdemenin başlangıcı burada yaşandı. Allah Celle Celaluhu secde edin deyince iblis nasıl olur da o benim önüme geçirilir? Nasıl olur da Allah halifelik makamına onu götürür? diye kibirlendi. Bunu kabul etmedi. İçine sindiremedi. Haset kıskançlık kibir vardı o secde emrine karşı gelmişti ve dahası ne yapıp yapıp Hz. Adem aleyhisselamı ilk insanı ve onun eşini oradan çıkarmalıydı cennetten dünyaya göndermek için elinden gelen bütün çabayı sarf edecekti derdi gayesi meselesi buydu Sonunda bunu gerçekleştirdi biliyorsunuz. Oradan indiler, dünyaya geldiler. Ve insanoğlunun dünya hayatı böylece başlamış oldu. Şeytanın da görevinin ilk bölümü tamamlanmış oldu. Ama tabii görevi bitmemişti. Çünkü insan artık dünyadaydı. Fakat cennetten dünyaya geldiği için ana vatanına, yurduna çok şiddetli bir özlem duyuyordu. Her insan o özlemi duyar. Çünkü cennetten geliyor. Allah'a yakın olduğu bir yerden geliyor. Meleklerin olduğu diyardan geliyor. Oraya dönmek için içinde ciddi bir hasret vardır. Gurbet içerisinde yaşar. Gurbette yaşamak da elbette rahat değildir. İnsan bu acılarla kıvranırken cennete gitmenin yollarını araştırırken <gülüyor> onları imtihan için dünyaya gönderen Allah Tabii ki başıboş bırakmamıştı. Onlara peygamberler gönderdi. Kitaplar gönderdi. Onları Allah'ı tevhid etmeye davet etti. Hak dine uymak için onları boş bırakmadı muhterem kardeşlerim. İnsanlar artık bu peygamberlere kulak veriyorlar. Allah'ın gönderdiği vahiy üzeri yaşamak istiyorlar ta ki cennete tekrar dönebilsinler diye. Bu mücadele, bu hayat, bu kavga böyle devam ederken işte şeytanın görevinin ikinci kısmı burada başlamış oldu. Onun da görevi onları ne yapıp yapıp başarıyla cennetten çıkarmış olduğu cennete tekrar geri dönmesinler diye elinden gelen bütün çabayı gayreti sarf edip onları cennetten uzaklaştırıp cehenneme gitmelerine vesile olacaktı muhterem kardeşlerim onun mücadeledeki rolü o insanın da bu mücadeledeki rolü cennete gitmek için kendine düşen görevi yerine getirmek aslında genel olarak söylemek gerekirse nasıl yapacaktı bunu cehennemlik işlerden sakınacak cennete götüren amellere yapışmakla Allah'a kul olmakla başaracaktı insan bunu muhtarım kardeşlerim özetle kısaca yaratılış düneye geliş ve tekrar öldükten sonra ahirette ebedi yurdumuza dönüş serüveni bu şekilde demek ki burada cehenneme götüren ameller olduğu gibi cennete götüren amelleri de var konumuzun başlığı serlevhamız işte bu yönde insanları inananları cennete götüren amellerden bahsedeceğiz muhterem kardeşlerim öncelikle şunu söyleyelim ki malumunuz cennete gitmemize ilk olarak vesile olan şey nedir? imandır iman iman deyince burada kelime-i tevhidden bahsediyoruz kelime-i şehadetten bahsediyoruz. Bir kişinin bunu söyleyip buna inanması, bunu tasdik etmesi yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah veya eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demesi böyle inanması buna göre yaşayıp buna göre ölmesi bu olmazsa olmaz şart. Bu olmasa bu iş olmayacak. Yani bir kişi cennete götüren ne kadar iyi amelle meşgul olursa olsun bunlardan bazılarını bugünkü ve sonraki dersimizde paylaşacağız inşallah. Eğer iman yoksa Allah muhafaza buyursun o amellerinin ona hiçbir faydası olmayacaktır. İman varsa eğer o amellerinin ona bir faydası olacaktır. İman varsa eğer o amelleri onun cennetteki rütbesini faziletini derecesini yükseltecektir. Bunu çok güzel ifade eden bir hadis-i şerif var. Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bana dedi ki diyor Ey Ebu Sa'id men billahi rabben kim Allah'tan Rab olarak razı olursa kim Allah'tan Rab olarak razı olursa ve bil islami dinen İslam'dan din olarak razı olursa, ve Muhammedin Nebiyye Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den de peygamber olarak, nebi olarak razı olursa vacibet lehul cennet. Cennet ona vacip olur dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'a bunu bildirdi. O da bütün insanlığa bunu bildirdi muhterem kardeşlerim. Muazzam bir müjde var bu hadisin içerisinde. İmanı, tevhidi haykıran bir müminin bu inanışını bu inancını toparlanmış bir şekilde ifade edeceği muazzam bir cümle. Radîtu billahi, rabben ve bil islâmi dinen ve bi muhammedin nebiya. Kim bunu söyler, buna inanırsa onun cennete gitmesi vacip olmuştur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani öyle bir tahkikle ifade ediyor ki öyle bir garanti veriyor ki burada muazzam bir müjde var bütün müminlere bunu söyleyip buna inananlara bu öyle güzel bir şey ki muhterem kardeşlerim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayetlere göre sabah kalktığında veya akşamla yattığında yatağa girdiğinde veya yatmadan önce bunu mutlaka söylerdi bize de bunu söyleyin diye bir sünnet olarak bırakıyor bunu yapın diye bazı rivayetlere göre bir defa, bazıları göre üç defa söylerdi. Öyleyse bizler de bugüne kadar yapmıyorduysak, bundan sonra bunu dinledikten öğrendikten sonra inşallah Teala, hemen hiç vakit kaybetmeden bu akşam övlerimize döndüğümüzde yataklarımıza girmeden önce veya yatağa girdikten sonra oradaki dualarımızı yaparken onlarla birlikte bir de bunu radıyetü billahi rabben ya rabbi ben senden Rab olarak razıyım. Sen kimsin? Ben kimim? Ama öyle değil diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bil İslami dinen. Ben din olarak İslam'dan razıyım. Ve bir Muhammedin nebiya. Arapçası aklımızda kalmıyorsa ki basit. Ararsınız. Evlerinizdeki kitaplarda vardır. Olmazsa ellerinizdeki akıllı telefonlardan akıllıca şeyler öğrenebilirsiniz inşallah. Bunu söyleyip yatmak, uyumak. Sabah kalktığımızda da ilk ağzımızdan çıkan sözler bunların olması. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaptı ve tavsiye etti muhterem kardeşlerim. Yine başka bir hadiste zâka ta'amel iman buyurdu. Kim bunu derse o imanın lezzetini alır dedi. Kim bu sözü bu tevhidi ifade eden, özetleyen, haykıran bu muhteşem cümleyi kurup söylerse buna inanarak ifade ederse o imanın tadını, lezzetini alır dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki imanın bir tadı var. İmanın tadını almak için de bazı yollar var. Hem bu bize cenneti garantileyen, ağzımızla kolayca söyleyebileceğimiz bir amel, itikadımızı gösteren, ifade eden, kalbimizdeki imana böyle bazen dilimizi şahit tutarak söylemekte fayda vardır muhterem kardeşlerim. İmanın tadını alır dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine başka bir hadis-i şerifte buyurdu ki ''Men qale zâlike'' Bu dediğimiz bu cümleyi kim söylerse ''İndeşşehâdeteyni gâ gufire lehu zembuhu'' Müezzin ezan okuyor. Ezan okurken şehadeteyn dedi yani ''Eşhedü en la ilâhe illallah'' ''Eşhedü enne Muhammeden Resulullah'' cümlesine geldiğinde ezan da müezzin. Onu söylediğinde kim bunu söylerse Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani dedim ya öyle bir güzel cümle ki hem cennete gitmeni vacip kılıyor, garanti altına alıyor hem de geçmiş günahlarının bağışlanmasına vesile oluyor. Allah'a bir yakınlık sağlıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir sünnetini yaşamana vesile oluyor. Bunlar uygulayacağımız çok kolay fakat çok büyük sonuçları beraberinde getiren önemli yerlere taşıyan güzel amellerdir muhterem kardeşlerim. Radîtu billahi rabbe ben Rabb olarak Allah'tan razı oldum deyince şunu demiş oluyoruz hep aklımızda o da olsun muhterem kardeşlerim. Ya Rabbi beni sen yarattın. Ya Rabbi beni yaşatan sensin. Ya Rabbi sen beni yaratmamış olsaydın, sen benim yaşamam için yaşamama muhtaç olduğum şeyleri vermemiş olsaydın benim ne dünyaya gelmiş olmam ne de yaşamam mümkün değildir ya Rabbi demektir. Öyleyse beni yöneten de sensin Allah'ım. Madem ki beni sen yarattın, madem ki yaşamam için ne gerekiyorsa sen veriyorsun, öyleyse beni yönetme hakkı da senin hakkındır ya Rabbi. Ben buna razıyım, sadece buna razıyım demektir. Radîtübillâhi rabba ifadesi muhterem kardeşlerim rızkımı veren sensin öyleyse nasıl yaşayacağıma dair esasları kanunları koyan sensin yarabbi demektir muhterem kardeşlerim bir anne baba dahi kendi çocuğunu nasıl yetiştirirse öyle yetiştirir dünyaya bakalım birisi muziği sever çocuğuna o muziği küçük yaştayken aşılamaya çalışır Hani ruhun gıdası müziktir yalanıyla çocuğun ruhunu o habisatla o pislikle kirletir, pisletir ama kimse müdahale edemez. Çünkü ben annesiyim babasıyım der. Kimse buna karışamaz. Ben onun için en doğrusu bu olduğunu inanıyorum. Onun için böyle yapıyorum der. Bir başkası başka bir melanetle çocuğunu eğitir, büyütür. Kimse ona müdahale edemez. Çünkü annesi babası odur. Yani bir kişi bir şeyin sahibi ise. Maliki ise sen bir ev sahibi olursun, evinde oturma odanı şöyle bir renkle boyarsın, mutfağını şöyle bir fayasla dizayn edersin, banyona da başka bir süs verirsin, kimse buna müdahale edemez. Dese de dersin ki sana ne kardeşim, ev benim, oda benim, boya benim, istediğim renkte boyarım, istediğim şekilde dizayn ederim, kimse buna müdahale edemez. Öyleyse sen kendi geçici olarak sahip olduğun şeylerde, Böyle bir tasarruf hakkına sahip olduğunu söylüyorsan ki öyledir. Seni yaratan, seni yaşatan ve seni yöneten Allah Azze ve Celle seni yönetme hakkına sahiptir. Yöneten O'dur. O'nun yaratmış olduğu, O'nun koymuş olduğu kanunlara göre yaşamak mecburiyetindesin. O'nun yapma dediklerini yapmamak mecburiyetindesin. Yap dediklerini yapmak mecburiyetindesin. Radítu billahi rabbâ bu demek. Ya Rabbi ben senden Rab olarak razıyım. Bunu ifade eder. Şimdi bunu diyen, buna göre yaşayan insan gayet tabi ki cennete gidecektir. Gayet tabi ki buna cennet vacip olur diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bil İslam'ı dina, din olarak İslam'dan razıyım. Bu ne demek muhterem kardeşlerim? Ben ya Rabbi senin bana hayat nizamı olarak seçmiş olduğun, Dünya ve ahirette benim için faydalı olan kurtuluşma vesile olan peygamberler aracılığıyla göndermiş olduğun şu nizamı kabul ettim. Beğendim ya Rabbi ondan başka bir yol, ondan başka bir ideoloji, ideoloji, ondan başka bir sentez asla kabul etmem demektir. Bir mümin bunu söyler ve böyle inanır. Yani Hazreti Ömer radıyallahu anhü, Şam'a gittiğinde tabi oralar fethedilmiş yanında Ebu Ubeyde İbni Cerrah radıyallahu anh var beraber Şam'a gidiyorlar Medine'den geldiler Şam'a giriş yapacaklar Şam fethedilmiş Şam diyarı Hazreti Ömer radıyallahu anh deveden indi orada bir nehiri bir suyu geçecekler deveden indi deriden olan çoraplarını çıkardı bacaklarını paçalarını sıvadı çorapları omuzlarına koydu devenin yularını eline aldı böyle geçiyor yanındaki Hz. Ebu Ubeyde radıyallahu anh de dedi ki ya emirel müminin yani şunların seni bu şekilde görmesini istemem yani insanların sen koca emirel müminin müminlerin halifesi Buraların Fatihi Böyle görmeseler seni sen şöyle şanlı Şerefli Layık olduğun şekilde o demenin üstünde Gelsen ben onun yularını Elime alsam çeksem Deyince muhterem kardeşlerim Hazreti Ömer radıyallahu anh Ne demişti İyi ki sen dedim bunu demişti ey Ebu Ubeyde Senden başkası deseydi Canını yakardım dedi Ama sen Hazreti Ebu Ubeyde İbni Cerrah Radıyallahu anh Sen ne diyorsun dedi Sen ne diyorsun biz zillet içerisinde olan, zelil olan insanlar değil miydik? Bize Allah izzet vermedi mi? Biz karanlıklar içerisinde yolunu kaybetmiş insanlar değil miydik? Bize Allah Resulü'nü gönderdi, doğru yolu gösterdi. Biz ateş çukurunun kenarında değil miydik? Allah bize kitabını göndererek bizi bu ateşten kurtarmadı mı? Öyleyse ben diyorum ki dedi Hz Ömer radıyallahu anh Nahnu kavmun e'azzanallahu bil İslam". Biz öyle bir topluluğuz ki Allah bizi İslam'la şereflendirdi. Bizi İslam'la Allah izzet verdi. Mehbe ibtegaynel izzete bi gayrihi fe Allah. Eğer biz izzeti şerefi üstünlüğü İslam'dan başka yollarda, İslam'dan başka değerlerde ararsak vallahi Allah bizi zelil eder dedi Hazreti Ömer radıyallahu anh. Muhterem kardeşlerim işte Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ben Müslüman olmamla iftihar ediyorum. Devenin üstünde boy göstermekle değil diyordu. Değer budur diyordu. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş olmak, inanmış olmak. Ben bunun üstünde başka bir değer aramıyorum. Peşinde değilim. Zira biz değersizdik fakat değerimiz olmadığı halde üstünmüş gibi görünüyorduk. Bugün dünya işte böyle insanlar tarafından yönetilmekte. Dünya, bırak ülkeleri. Bütün dünyayı böyle Allah'ın Kur'an'daki buyruklarıyla, Resulü'nün ifadeleriyle gerçekten hiçbir değere sahip olmayanlar yönetiyorlar. Fakat kendilerini en üstün, en değerli gibi gösteriyorlar. Ama Allah katında en değerli olan müminleri en kötü, en aşağılık gibi göstermeye çalışıyorlar. Allah muhafaza buyursun. Biz Hz. Ömer'in sözünü söylüyoruz. Allah bizi İslam'la şereflendirdi. Biz eğer bundan başka bir yer ayarsak, ararsak, değer ararsak, şeref ararsak, yön ararsak yol ararsak o zaman Allah bizi al aşağı eder zelil eder, perişan eder öyleyse biz razıyız İslam'dan din olarak deyin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim ve Muhammed'in biz razıyız Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemden Resul olarak, peygamber olarak hani üstadın dediği gibi gözüm, aklım fikrim var deme diyor hepsini öldür sana bir şey çöl gibi gelse de o göl diyorsa o göldür müjdecim kurtarıcım efendim peygamberim sana uymayan ölçü hayat olsa teperim böyle dememiz lazım efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna sünnetine sözüne fiillerine ikrarlarına Canımız, anamız, babamız feda olsun demektir. Raditu bi Muhammedin nebiyya demek muhterem kardeşlerim. Bunu demek ben kayıtsız şartsız Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ittiba ettim teslim oldum demektir. Ya Resulallah ben senin sünnetini inkar edenlerle mücadele edeceğim demektir. Resulullahın sünnetinden onun peygamber olmasından razı olmak demek bu demektir muhterem kardeşlerim. Yine aynı zamanda ben senden başka model, senden başka örnek aramayacağım ya Resulallah demektir. Belki bundan önceki sohbetlerimizde anlatmışızdır. Yeri gelmişken Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan peygamber olarak razı olmak ne demek bir örnek olsun diye hatırlayalım inşallah tekrar. Makil bin Yesar radıyallahu anh. İran'ın fethedildiği günlerde kendisi bir vali bir komutan sıfatında İran'ın o yörenin yöneticileriyle ileri gelenleriyle bir sofrada oturuyor. Yemek yiyorlar. Hasbel kader elinden bir lokma yere düşüyor. Makil bin Yesar radıyallahu anh ın. yere düşünce normal bir davranış olarak bir müminin bir Müslümanın yaptığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği üzere tavsiye ettiği üzere onu alın onu şeytana bırakmayın eğer onda toz varsa üfleyin yeyin, bırakmayın onu emrine uyarak hep yaptığı gibi yapıyor Hazreti Makid radıyallahu anh fakat o öyle yapınca yani İran'ı fethetmişler dünyanın süper güçlerinden iki tane vardı biri Bizans biri İran şimdi orayı fetheden Zaten öteden beri beğenmedikleri ayaklarındaki terliklerle oraya gelmiş. Üstlerinde hiç beğenmedikleri, diğer vermedikleri elbiselerle oralara gelmiş. Fakat fethetmişler. Onlar galip. Diğerleri mağlup durumda. Onlar muzaffer. Onlar mağlup edilmişler. Oradan o lokmayı alıp üfürüp yiyince ağzına atınca böyle birbirlerine baktılar. Kaş köz hareketleri işaretleri yaptılar. Alay ettiler. Sofrada bulunan diğer müminler de Maqil bin Yasar radıyallahu anh'a keşke yapmasaydın hani şu şunlar böyle sen üstün olansın sana böyle gözle bakmasalardı böyle seyretmeselerdi üzüldük gibi sözler edince ne demişti muhterem kardeşlerim biz bugüne kadar biz bugüne kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği için böyle yapıyorduk değil mi diyor dedi Allah Resulü emrettiği için böyle yapıyorduk. Peki bugün ne oldu ki? Veya bugünden sonra ne oldu ki? Biz şu insanlar bize gülmesin, bize alay etmesin diye Resulullah'ın bir sünnetini mi terk edeceğiz? Benden bunu bekliyorsunuz? Asla, asla. رَضِيْتُ Muhammed'in رَسُولَ Nebiya. Ben Allah Resulü'nden peygamber olarak razıyım. Ben Allah'ın peygamberiyle gönderdiği din olarak İslam'dan razıyım. Ben Allah'tan Rab olarak razıyım. Ben başka bir yol aramıyorum. Başka bir arayış içerisinde değilim dedi muhterem kardeşlerim. Bize bunlar gerçekten bugün kaybettiğimiz birçok şeyi gösteren çok önemli esaslar. İzzeti nasıl yakalarız tekrar. Allah bizi düşmüş olduğumuz yerlerden nasıl kaldırır, nasıl yüceltir, nasıl yükseltir gösteren esaslar bunlar. Bunlara sarıldığımız zaman hem vecebeti lehul cennetin yolunu garantilemiş oluruz. Hem de dünyanın tekrar cennet gibi yaşanması için yani huzur içerisinde, barış içerisinde, saadet içerisinde yaşanması için bir adım atmış oluruz. Zira dünyanın huzurlu olabilmesi için tek bir yol vardır. O da müminlerin bu dünyayı yönetmesidir. Allah'ın halifesi olan Müslümanların Allah'ın şeriatını bu yeryüzünde uygulamalarıdır. Bundan başka huzur olması mümkün değildir muhterem kardeşlerim. İman. Demek ki cennete götüren ilk ve olmazsa olmaz en önemli şey neymiş? İman. Bundan başka yolu yok. Sonra tabii ne? İmanın hayata yansıması. Aslında amel namına ne varsa hepsi sayılabilir cennete götüren. Salihse eğer yani salih amel olarak işlenmişse eğer mutlaka cennete götürülü bir değeri vardır. Fakat özel olarak bazı rivayetlerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani mizanı işlerken bu ders serimizde mizanda neler ağırlık yapacak, sağ tarafta nelerin daha çok derecesi olacak söylemiştik. Fakat bazı özel rivayetlerde işte şunu şunu yaparsan cennete gidersin şöyle olur diye onları özellikle bu dersimizde paylaşıyoruz muhterem kardeşlerim. O amellerden seçerek o salih amellerden bahsedeceğiz Allah'ın izniyle. Şimdi bir Bedevi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste otururken Buhari ve Müslüm rivayetidir. Geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına dedi ki ya Resulallah işlersem eğer onu işlediğim takdirde cennete kesinlikle gideceğim bir ameli bana öğret. Ve bunu özet olarak bana söyledi yani uzun olmasın az ve öz olsun ama garanti beni cennete götürsün dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurdu ki muhterem kardeşlerim Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmadan kulluk yap. Yani önce tevhid. Biraz övü dediğimizi destekler mahiyette. Sonra farz olan namazlarını kıl. Beş vakit namazını kıl. Sonra zekatını ver Ramazan orucunu da tut dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu rivayette böyle. Gücü yetiyorsa tabi ki İslam'ın şartı olarak hacca da gidecek Fakat burada ya soran kişi Veya da o emir daha gelmemiş mi Hac daha farz olmamış mı Burada böyle söyleniyor Bedevi dedi ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam ona bu nasihatı yapınca Yemin ederim ki Allah'a dedi Bu dediklerini yaparım Bir şeyi buna ilave etmem dedi gitti böyle Geldi Aldı alacağını tamam dedi Kabul ediyorum dedi Yapacağım vallahi dedi Ama bu dediklerine de hiçbir şey ilave etmeyeceğim dedi bu yeter dedi yani. Çıktı gitti o gidince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafındaki sahabeye dedi ki cennetlik birini görmek isteyen varsa bir daha koşsun o baksın dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ifade aynen böyle. Kim cennetlik birini görmek istiyorsa o şu kişiye hemen bir daha baksın adam gitmiş çünkü yolunu tutmuş. O mutluluk içerisinde yapacağını öğrenmiş cennete gitmenin yolunu kapısını aralamış yapacak çünkü yemin etti. Allah da ona cennetin kapısını böylece açmış oldu. Öyleyse biz de özet olarak buradan İslam'ın şartı olarak hani bebeklikten beri bildiğimiz şeyleri tekrar öğrenmiş oluyoruz efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu olay üzerine söylemiş olduğu hadisten muhterem kardeşlerim. Tevhid olacak. Namaz olacak. Namaz borcuyla Allah'ın huzurunda durulmayacak. Eğer farzsa üstümüze zekat olacak. Hac olacak. Çünkü bunların şartı var diğerlerinin şartı yok. Yani fakir içinde o manada, fakat diğer hac ve zekatta güç yetme mal zenginlik şartı da var. Bir de bunun üstüne işte yakında ulaşacağımız ki Rabbim ulaştırsın cümlemizi. Ramazan ayına kavuştuğumuzda farz olan orucuda tuttuğumuz zaman cennetlik olduğumuzu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor bu hadisi şerifte muhterem kardeşlerim. Bütün bunları yaparken bir hususa dikkat etmemizde fayda var. O da nedir? Gönül rızası ile yapmak. İsteyerek, severek, razı olarak, memnun olarak yapmak. Bu da nereden anlaşılır? Kalpten anlaşılır. Bunu biz bilemeyiz. Yani birilerine belki böyle olduğunu filan gösteririz ama bu böyle mi değil mi? Bunu ancak Allah bilir. Yani Yaptığın ameli severek radıyitu billahi rabba bir razı olarak yapıyorum demek başka bir şey, severek yapmak başka bir şey. Allah'ı sevmek, Allah'ı sevdiğini her fırsatta göstermek. Fakat bu sevgi öyle bir şey ki muhterem kardeşlerim sadece Allah ile kul arasında olunca cennete götüren bir vesile değil. Aynı zamanda Allah bu sevgi insanlar arasında sosyal bir yapı olarak inşa edilsin diye sevgiyi cennete götüren bir bağ olarak, köprü olarak da ifade ediyor. O da çok önemli. Çok önemli, güzel bir şey aynı zamanda gerçekten. Ebu Hureyre r.a. anh rivayet ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyor La تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ Cennete girmeniz mümkün değil. Hiçbirinizin hatta tu'minu iman etmedikçe. Yani iman etmeden cennete asla gidemezsiniz. Öyle olduğunu zaten gördük. Çünkü iman olmazsa olmaz şart. وَلَا تُؤْمِنُوا hatta تَحَابُوا Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çok önemli. Yani erkekler için, kadınlar için yaşlılar için, gençler için Müslümanları kapsayan bir hadis-i şerif muhterem kardeşlerim. Önce hadisi tamamlayalım. اَوَلَا اَدُلُّكُمْ ala şeyin, اِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ Eğer yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size göstereyim mi? Onu öğreteyim mi? اَفْشُ السَّلَامَ بَيْنَكُمْ buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aranızda selamı yayın buyurdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Şimdi hadisi şerif gerçekten... Hem önemli bir müjde içeriyor hem de aynı zamanda bir tehdit de içeriyor muhterem kardeşlerim. Selam sabah kesilirse Müslümanlar arasında. Öyle bir duruma gelmiş ki selam dahi kesilmiş. Allah'ın emretmiş olduğu o parola dahi ortadan kalkmış. Sevgi ortadan kaybolmuş gitmiş. Kalpler birbirine buğz ediyor. Kin var nefret varsa eğer. O zaman cennete giremeyeceksiniz dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tersine okuduğumuz hadisi böyle okumamız gerekiyor. Önce önden okuduğumuzda cennete giremezsiniz şu şu olmadıkça. Neydi onlar? Selam olacak, sevgi olacak. Kimin kimi sevdiğini de Allah bilecek. Şov yok, aktörlük yok. Kalpte olan bir şeydir sevgi. Seviyormuş gibi yapmak değil. Yapmacık oyunlar, aktörlük hiç değil. Kalpte olan cereyan eden bir sevgiden bahsediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Şimdi bu böyle olursa diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem birbirinizi seversiniz ve cennete gidersiniz diyor Allah'ın izniyle. Muhterem kardeşlerim buna benzer bir hadis-i şerifte yine Abdullah İbni Amr bin As radiyallahu anh'tan öğreniyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyor. Su ile Resulullah birileri sordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Eyul islami hayrun yani İslam'da hangi amel daha hayırlıdır daha değerlidir ya Resulullah diye sorulunca buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tut'imut ta'ame yemek yedirin dedi. Yani birbirinize yemek yedirin ve takra'u selama ala men arefte ve men lem ta'rif. Tanıdığın, tanımadığın bütün Müslümanlara selam ver dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hayırlı bir iş yapmak istiyorsan, cennetin kapısını aralamak istiyorsan bunu yapacaksın dedi muhterem kardeşlerim. Selam üzerinde başka derslerimizde sık sık çok çok durduk. Önemine binaen ne kadar dursak azdır. Çünkü selam sadece Müslümanlar arasında Müslümanların birbirlerine söyledikleri Allah'ın emrettiği, Resulü'nün öğrettiği bir selamlama şeklidir muhterem kardeşlerim. Ve karşılığı başka bir dilde yoktur. Yani Türkçe'de işte günaydın, merhaba, esenlik senin üzerine olsun falan hiçbirisi selamın karşılığı değildir. Çünkü sonuçta bütün manaları toparladığımızda Esselamu Aleykum diye karşımızdaki kardeşimize vermiş olduğumuz o selamın manası şudur. Cennette darus selam olan o yurt var ya, o cennet senin olsun. Allah seni o cennetine koysun demektir. Bu dünyada huzur, barış, güvenlik, esenlik, Allah'ın rahmeti, merhameti senin olsun. Cennet, Ahirette de cennet diyarı senin gideceğin makam olsun demektir muhterem kardeşlerim. Ben senin sadece iyiliğini istiyorum. Ben senin için varım. İyi gününde de kötü gününde de yanındayım demektir. Esselamu aleyküm. Vallahi bu demektir. İşte onun için bunu yapın ki diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam birbirinizi sevin. Sevin ki cennete girersiniz. Sevmezseniz giremeyeceksiniz cennete dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Hani hatırlayalım Abdullah İbni Selam radıyallahu anh var ya eski Yahudi alimlerinden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde o da heyecanla bekliyor çünkü haber yayılmış. Hatta onun ağzından çıkan bir tirmizi rivayeti var. Diyor ki: "Lamma kadime Rasulullah el-Medine'te Allah'ın Resulü o Medine'ye geldiği gün, Medine'ye ayak bastığı gün ince felen nasu ileyhi insanlar ona doğru koştular heyecanla, şevkle böyle bir mutluluk, huzur var onlarda. İnsanlar koşuyorlar. Ve kile, Kadıma Resulullah, Kadıma Resulullah üç defa diyor. İnsanlar dediler ki Resulullah geldi. Sokaklara akın etmişler. Resulullah'a doğru koşturuyorlar. Heyecanlılar. Feci fin nasi. Ben de onlarla beraber geldim diyor. Gece gündüz Yahudilerden aleyhinde propagandasını dinlediği kendisi de bir ilim adamı olan Yahudi alimlerinden olan Abdullah İbni Selam radıyallahu anh radıyallahu anh dediğimize göre anlıyoruz ki büyük bir sahabe olmuş. İslam'da dinde ilim ehli bir efendimiz olmuş, sahabe efendimiz olmuş muhterem kardeşlerim. Ben de geldim diyor insanlarla li'en <gülüyor> dura onu görmek için, ona bakmak için ben de geldim diyor. Felemma tebeyyentu vecehu. Burası çok güzel. Çok önemli burası. İlk defa hayatımda insanların koştuğu yere ben de koşup onu ilk defa Tebeyyentu vecehehu Yüzünü gördüğümde Sahneyi bir canlandırmaya çalışın Şöyle herkes koşuyor o da koştu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'ya gelmiş Orada karşılıyorlar O da orada onu gördü Orada onu gördüğümde yüzünü O mübarek yüzünü ilk defa gördüğümde Areftu dikkat edin en vecehehu Leyse bi Hiçbir şey Daha ağzından duymadı şahadet kelimesini daha söylemedi. Ama diyor vallahi mübarek yüzünü gördüğümde anladım ki bu yüz yalancının yüzü değildir. O anda iman etti Abdullah İbni Selam radıyallahu anh. Efendimizin yüzünü görünce iman etti. Bu mübarek yüz yalancının yüzü değildir dedi. Öyle diyor rivayette muhterem kardeşlerim. Ve kana evvelu şeyin tekalleme bihi en Orada Mekke'den hicret etmiş, arkasında daha surakalardan yeni kurtulmuş. Yani onu öldürmeye gelen özel ajanlar, elemanlar, yetiştirilmiş katiller. Türlü türlü badirelerden, tuzaklardan kurtulmuş. Medine'de artık güvenlik, esenlik yurduna ulaşmış. Acaba ne der? Ne söyler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Diyor ki Abdullah ibni selam yüzünü gördüm yalancı yüzü olmadığına inandım gördüm. İlk ağzından çıkan sözler şunlar oldu diyor muhterem kardeşlerim. Şimdi dersimizde alakalı bölümü. Fakat öncesini de almak istedim. Çok güzel ifadeler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan aşkımızı, muhabbetimizi böyle inşallah daha kuvvetlendirecek güzel şeyler. Buyurdu ki ey yuhannes oraya gelen insanlar akın akın koşuyorlar. Ey beni görmeye, işitmeye, dinlemeye gelen insanlar ne diyecek, ne söyleyecek? Hazırlanın. Şimdi kalabalığız artık. Mekke'ye gidelim. Onlara gösterelim Allah'ın Resulünü Mekke'den kovmak ne demekmiş? Onlara gösterelim müminlere eziyet etmek, işkence etmek ne demekmiş mi diyecek acaba? Onlardan hıncımızı, öcümüzü alalım mı diyecek? Ne diyecek acaba? İlk dediği sözler çok önemli. Ey yuhannas, ey insanlar, efşus selam. Selamı aranızda yayın dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi belki şunu demekte fayda var niye böyle diyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam muhterem kardeşlerim Efendimizin geldiği Medine Yesrib daha İsmi öyle o şehrin Yesrib ve orada biliyorsunuz iki kabile var Evs ve Hazreç ve bunlar birbirine kavgalılar düşmanlar yıllardır savaş içerisindeler onlar onu öldürmüş onlar onlardan öldürmüş her evden mutlaka kan davası var herkes birbirini vurmuş Yüz yıla yakın bunlar savaşıyorlar. Hep devam eden öteden beri gelen bir savaş var. Yani toplumda huzur yok, barış yok, güven yok, anarşi var, kan davası var, kavga var böyle bir topluma gelmiş. Şimdi böyle bir toplumda kardeşlik hakim olmadan hiçbir şey olmaz. Önce kardeşlik hakim olacak. İnsanlar birbirini sevecek, insanlar birbirine güvenecek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yesrib'i Medine yapsın. Önce formül bu. Eğer Yesrib Medine olursa yani şehir olursa medeniyet orada olursa o zaman onun üstüne istediğinizi bina edebilirsiniz. Bu hadisi şerif çok özlü bir hadistir. Üzerinde kitaplar yazılması gerekir. Bir toplumun bir yerin bir mekanın kıyamete kadar bütün zaman ve zeminler için nasıl huzur toplumu olur bunu gösteriyor bu hadis-i şerif. Çok önemli bir hadis. Yani bir toplum kavgalı da olsa onlar arasında kan davası da olsa nasıl o toplumda huzur cereyan eder bunu öğretiyor muhterem kardeşlerim. Yol bu yoldur. Bundan başka yol yoktur. Birincisi ne? E'fşus selam. Aranızda selamı yayacaksınız. Tanıdığınız, tanımadığınız müminlere selam vereceksiniz. Şimdiye kadar Evsli Evsli'yi seviyordu. Sadece onunla muhabbeti vardı, selam ediyordu. Artık Evsli olan Hazreçli'ye de selam verecek. Artık Türk Kürt'e de selam verecek. Kürt Araba da selam verecek. O Uygurlu kardeşine de selam verecek. Filistinli, Suriyeli, Arakanlı siz birsiniz Hepiniz birbirinizin kardeşisiniz. Artık aradaki suni cüz'i bariyerler kalkmıştır. Selamı yayın dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O bütün manalarıyla. Ve et'imut da'am. Yemek yedirin birbirinize. Nasıl muhabbet hasıl olacak? İnsanlar birbirini nasıl sevecekler? Yemek sofralarına, onun evinde bir ikram olacak, evlere gidilecek, muhabbet hasıl olacak, dostluklar orada pekiştirilecek muhterem kardeşlerim. Vasilul Erham Akrabalık bağlarını koruyun Muhafaza edin Tabi orada süresile anne baba var Amca kardeş vesaire Bütün uzak ve yakın akrabalarınız Küçükler büyüklere Hürmet nerede göstermesi gerekiyorsa Bunları yapacaksınız Bunları yaptığınızda toplumda huzur Olacak tekrar artık Hazreti artık Hazreti'nin evine gidiyor Hazreti artık Hazreti'nin evine gidiyor Gördükleri yerde birbirlerine selam Veriyorlar o onu ikram ziyafete davet ediyor. O onu ziyaret ediyor. Bütün bunlar yaşanıyor muhterem kardeşlerim. Artık elit gruptaki eşraftan denilen zenginler sadece bir araya gelmiyor. fakirleri de çağırıyorlar. Onlara yemek ikram ediyorlar. Önceden mümkün değil böyle bir şey. Yani yöneticilerden birileri kalkacak. O fakir fukara, yetimleri, miskinleri evine sofrasına davet edecek. Ve et'imut da'am. Yapın dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dinlediler. Yaptılar muhterem kardeşlerim. Öyle bir emre itaat ettiler ki öyle bir Resulullah'a ittiba ettiler ki Allah Celle Celaluhu onları birbirine barıştırdı. Yesrib'den Medine oldu. O acılar şehrinden medeniyetler şehri inşa edildi. Kıyamete kadar geçerli formül. Yeterli mi bu? Yeterli değil. Hadis bitmedi çünkü. İnsanlar uyurken Kalkın, teheccüd namazı kılın dedi muhterem kardeşlerim. Bu olmasa aslında diğerleri olmayacak. Neden? Çünkü ilk üç madde dikkat ederseniz insanları birbirine barıştıran, bağlayan maddeler. Selam vermek, beraber oturup yemek yemek, ziyaretleşmeler yapmak. Sonuncu madde Allah'la olan ilişkiyi düzelten bir husus. Allah'la barışık olmayan, Allah'la bağı kuvvetli olmayan bir kişiyi Allah huzur içerisinde olamaz. Neden? Çünkü onun kalbinde gereken sevgi ve muhabbet olamaz asla. Eğer Allah'ı severse Allah da ona kulları sevdirir. Ne demek bu? Şu demek bu. Eğer müminlerle sorunlarımız varsa, müminlere gereken muhabbeti sevgiyi gösteremiyorsak, onların dertleriyle dertlenemiyorsak, kendimiz için istediğimizi onlar için isteyemiyorsak, hep İslam'ın şiarı bunlar. O zaman muhterem kardeşlerim imanımızda sorun var demek. Allah'la olan bağımızda sorun var demek. Oradan başlayacaksın düzeltmeye. Allah'la olan bağ düzelirse o zaman Allah'ın izniyle toplumda huzur olur. Hani Rabbimiz peygamberimize buyuruyor değil mi? "Lau en fakte ma fil ardı cemian ma ellefta beyne kulubuhum ve lakin Allah ellefta beyne kulubuhum." Sen bütün dünyayı verseydin onları barıştıramazdın diyor Allah Celle Celaluhu. O Eus ve onlar ya yüzyıl savaş yapmışlar. Yüzyıl o kadar kan dökülmüş o kadar insan öldürülmüş ki böyle sözle artık yapmayalım artık etmeyelim demek mümkün değil. Kimse dinlemez. Herkes denemiş o güne kadar. Ama yapamazdın diyor Allah Celle Celaluhu. Kaldı ki üstüne bütün zenginlikleri malları mülkleri onlara verseydin yine de kalplerini birbirine ısındıramazdın. Velakinne Allahe ellefe beyne kulubihim. Ama Allah Onların kalplerini birbirine ısındırdı. Niye? Çünkü onlar Allah'a tevekkül ettiler. Onlar ya Rabbi ben kardeşimle aramda olan husumeti kaldıramıyorum. Kalbime de hakim değilim. Şeytan kalbime hakim. Benim elimde değil. Kalbime şeytan taht kurmuş. Ya Rabbi oradan onu yok et. Sil ki kardeşimi sevebileyim. Gece namazına kalkacaksın. Allah'a yalvaracaksın. O zaman toplumda huzur olacak dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dersimizde alakalı bölümü hadisin sonu. Tedhulul cennete biselam. Bu denilenleri yaparsanız Wallahil azim. Allah adına yeminle söylüyor. Söylüyorum ki Efendimiz buyurdu ki selametle cennete gireceksiniz dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İslam medeniyeti muhterem kardeşlerim Huzurun kaynağıdır İslam medeniyeti var edicidir Bugün batının uygarlığı yok edicidir İslam medeniyetinin özü hikmete dayanır Batı uygarlığının özü şiddete dayanır İslam medeniyetinin kaynağı vahiydir Allah'ın kelamıdır Bu sadece İslam için söz konusudur gönderi kurucusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İslam medeniyetinin sütunları ilimdir, irfandır, hikmettir, hakikattır. Eğer bunlara uyarsak bu esaslara o zaman Allah'ın izniyle toplumda huzur, barış olması kaçınılmazdır. Doğal sonucudur muhterem kardeşlerim. Yine bununla alakalı bakın bir hadis-i şerif paylaşalım. Bu da Tirmizide geçiyor. Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifte İn fil cenneti gurefen Cennette öyle köşkler vardır ki Tura zuhuruha min butuniha O köşklerin içinden Böyle kapısı camı açık olmadan dışı görünür. Ve butunuha min zuhuriha Dışından da içi görünür. Kimin için? Sahibi için sadece. Köşküne yaklaştığın anda köşkünün içindeki güzellikleri görmen mümkündür diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem köşkünün içinde otururken dışarıda yaşanan güzellikleri o cennetin manzarasını nimetlerini görmen mümkündür dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama herkes kendi frekansında kendi köşkünde kendi ayarında görebilmektedir yani cennet nimeti gayet doğal bir şey ya bugün insan kamera kuruyor evin dışına monitörden seyrediyor öyle değil de öyle kameraya ihtiyacı yok yani insan dahi kendi imkanlarıyla bunu yapmış, görüyor, seyrediyor. Hatta işte gördüğü monitorunu biraz daha büyük yapsa daha büyük seyredecek. Falan filan fiş mekan. Cennetle alakalı kıyaslansın diye, anlaşılsın diye söylüyorum. Allah dilerse insanın kendi gücüyle görebilmeye kudret ettiği şeyi kullarına gösteremez mi? Amenna yarabbim. Hem de öyle gösterir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi gösterir. O köşkler öyle şeffaftır, öyle güzeldir ki içinden dışını dışından içini görürsün. Sadece sen ama sahibi. sahibin. Orada bir bedevi kalktı dedi ki ya Resulallah limen hiye. Kimin için bu köşkler ya Resulallah dedi. Ben bu köşkten bir tane sipariş vermek istiyorum. Ben bu köşkten bir tane istiyorum ya Resulallah dedi muhterem kardeşlerim. Sordu oradaki bir sahabe. Kale buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hiye o köşklerden istiyorsanız her birimiz için limen etabel kelam. Yumuşak ve tatlı sözlü olacaksınız. Ağzınızı açtığınızda oradan affedersiniz pislik akmayacak. Hele hele Müslümanlara karşı aman ha. Yoksa bu cennetin değil hayalini dahi göremezsin. Allah'ın bizden istediği bu. Önceki hadiste söylediğimiz de bu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlar arasındaki huzuru inşa etmek için öğrettiği hakikatler bu muhterem kardeşlerim. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bazen birbirimizin Müslümanların güler yüzüne hasret kalıyoruz. Herkesin suratı mahkeme suratı. Ama başkalarına değil. Gayrı Müslümler hep güler yüz başkalarına hep tatlı dil müslüman olunca ağız açınca şirret hakaret kötü söz yüzlerde güler yüz yok sanki anasını babasını ceddini katletmiş ırzına namusuna hakaret etmiş böyle acayip haller efendimiz aleyhissalatü vesselam hoş köşkten isteyenler limen etabel kelam konuşmaları tatlı olacak dedi yumuşak güzel olacak ve ete amet aynı bak birbirinize yemek yedireceksiniz muhabbet hasıl olması için dostluklar oluşması için ve edames siyam oruca devam edeceksiniz sadece ramazan ayında değil nafile oruçlarınızda olacak ve sallâ lillâhi billeyli vennâsûn geceleri insanlar uyuduğunda kalkacaksınız namaz kılacaksınız dedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim şimdi bunu hemen yeri gelmişken bununla alakalı bir hadis-i şerif yine paylaşalım inşallah namaza kadar birkaç dakikamız var namazla birlikte noktayı koyalım Allah'ın izniyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennete götüren amellerle alakalı yine Ebu Umame radiyallahu anh rivayet ediyor diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ene za'imu beytin ben garanti ediyorum garanti ediyorum yani bu alışveriş böyle herhangi bir şekilde sözünden cayabilecek, sahtekarlık yapabilecek haşa birisiyle değil bir ev satılıyor burada bir köşk cennetten satan kim? Allah Celle Celaluhu. Anlatan kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Garantili bir ticaret yani. Kaybetmek mümkün değil. Sadece birkaç şartı var. Yerine gelmesi gereken. Biraz evvelkinin şartlarını öğrenmiş olduk. En za'imu beytin Ben garanti ediyorum fi rabdil cenneti cennetin kenar bölgelerinde bir yer ev, garanti ediyorum kimin için limen terekel mira'e ve kana muhikkan Allah Allah kavgayı düşmanlığı cedelleşmeyi haklı olsa dahi terk eden kimselere bu formül bu hep aynı şeyi anlatıyor değil mi? Niye? Çünkü şeytan hep buradan yakarıyordu ondan dolayı. Buradan yakalanmayın ey müminler. Cennetin kenarında, ortasında, kıyısında, en üst yerlerinde makam sahibi, cennet köşkü sahibi olmak istiyorsanız haklı olduğunuz münakaşayı bırakacaksınız. Ya ama vallahi de billahi de ben yüzde yüz haklıyım. E iyi. İşte tam onun için var zaten bu hadisim. Haksız olduğunu demiyor ki bak limen تَرَكَ mirae وَاِنْ كَانَ مُحِقْقًا Haklı olduğu münakaşayı terk etti. Yani haksız olduğun zaten mazlumsun. Sen haksız olduğun yerde zaten Allah seni mükafatlandıracak, ödüllendirecek. Yani şuradan kalkıp biriniz şu sohbete verirken kalkıp bana tokat vursa hiç suçsuz olduğum yerde belki yanlış anladı sert baktım diye sohbette affedersiniz ben haklıyım o noktada o zaman. Ama öyle oldu halde canım kardeşim benim. Otur sohbeti sonuna kadar dinle sonra namaz kılarım. Affettiğimi seni dersem diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerim, böyle basit gibi görünen bir şey bile olsa o köşk onun için. Onu yapmayan için o köşk yok. Ve beytin fi vasati'l cenneti. Bir de cennetin ortasında bir yer, bir ev, bir köşk garanti ediyorum. Limen terikel kedibe ve in kana mazihan şaka için dahi olsa yalan söylemeyen kimseye. Bu da ikinci bir özellik. Bu da cennetin ortasında aldı. Ve beytin fi a'la'l cenneti limen hasuna Cennetin en üst yerinde de bir köşk garanti verdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahlakı güzel olan. Aslında bu hepsini toparlayıcı mahiyette bir şey muhterem kardeşlerim. Ona da cennetin en üst yerinde bir köşk garanti ediyorum dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları yapmak için hassas bir kalbe sahip olmak lazım hassas bir kalbe sahip olmak için Allah'la olan ilişkiyi güçlendirmek lazım muhterem kardeşlerim Hazreti Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyor cennete. cennete girecektir kim? اَقْوَامٌ اَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ efideti اتْقَيْرِ Kalpleri, kuşların kalpleri gibi saf olan, hassas olan kimseler cennete girecektir dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle titriyor aman ha. Allah'ın gazabını üstüme çekecek bir şey yapmayayım. Kuşun kalbi öyle hızlı hızlı atar. Heyecanlıdır. Bir güvercin elinde tuttun mu görürsün. Veya küçük bir kuşu. İşte kuş kalbi gibi Aman ha bunu yaparsam bir kardeşimi üzmüş olurum belki Allah'a sığınırım der. O işten vazgeçer işte onlar cennete gidecek diyor Efendimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Yine cennete götüren bu bağlamda bu bölümde bunlarla beraber anılması gereken bir hadis-i şerif. Tam yeri gelmişken paylaşalım muhterem kardeşlerim. Buyurdu ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Size Cehenneme girmeyecek olan kimseleri Bildireyim mi? E cehenneme girmeyince Nereye gidecek? Cennete gidecek Garanti veriyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yani garantili bir şekilde Cennete gidecek ve cehenneme girmeyecek Olan kimseler buyur ya Resulullah Nedir onlar? Şu özelliğe Şu karakteristik yapıya Sahip olan insanlar Cana yakın Cana yakın dostluk kuran Uysal yani yumuşak başlı böyle insanlarla iyi geçinen ve kendisiyle kolay geçinilen insanlar garantili olarak cehenneme girmeyecekler. Cennete girecekler dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim. Yani bunlar öyle güzellikler ki uyguladığımız takdirde onların güzelliğini biz şu hayatımızda hissedeceğiz. Bundan Resulullah'ın bir çıkarı yok haşa Allah'ın hiçbir çıkarı yok. Çünkü o hiç kimseye muhtaç değil. Ama sen etrafında düşün. Hep öyle insanlar var ki hep yumuşak huylu. Hep uysal, Hep tatlı dilli. Hep güler yüzlü. Seni kırmamak için uğraşıyor. Yani hakkını elde etmek için değil. Nasıl bir dünya ya Rabbi. Ne diyoruz dünyaya? Asr-ı saadet demişiz işte. Yaşanmış. Ve yine yaşanması mümkün. İşte o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye geldiğinde dediği şeyleri yaptığımızda evimizde. Çevremizde Cemiyetimizde Toplumumuzda Vallahi bunları yaşamamız mümkün Şu devlette Hangi kanun hakim olursa olsun Senin şunu uygulamana engel mi o Vallahi değil Engel değil Biz gönül tabi ki arzu eder Her mümin öyle iman eder ve arzu eder Allah'ın şeriatının uygulandığı bir yerde yaşamak Bu imanın bir istemeyen zaten mümin olamaz Bunu arzu ederiz isteriz Bunun için çalışırız ama Olmadığı yerde de şu güzellikleri yaşayarak çevremizi cennet gibi bir yer yapmak mümkün mü? Mümkün. E yapmıyorsak suçlu kim? Hep Müslüman olmayanlar mı? Değil. Kendimiz suçluyuz. Güler yüzümüzü eksik ettiğimizde, tatlı dilimizi Müslümanlar için kullanmadığımızda, yumuşak huylu olmadığımızda, kalp kırıcı olduğumuzda, kalp onarıcı değil de kırıcı olduğumuzda işte bu işler olmayacaktır muhterem kardeşlerim. Allah muhafaza buyursun. İnsanların Ma aktheru ma yudkhilu'l cennete es'uldun la efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. insanları en çok cennete sokan nedir ya Resulullah? Et ve husnul huluk. Allah'tan korkmak, sorumluluk bilincine sahip olmak ve güzel ahlak sahibi olmak. Allah'tan korkan her yerde bunu gösterir. İşte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerif var. Diyor ki buyuruyor ki Bir dağın eteğinde Hiçbir insanın olmadığı bir yerde bir çoban vardı diyor hadis-i şerif. Ayağa kalktı namaz vakti girdiğinde kendi kendine ezan okudu. Sonra namaz kıldı. Allah okulunun davranışından memnun oldu ve onu cennetine koydu. Bu niye yaptı şimdi bunu bu çoban? Hiç kimse yok. Ezan okudu, namaz kıldı. Çünkü Allah'tan mı korkuyor? Sorumluluk bilincine sahip. Ne demek öyleyse takva? Nerede, ne zaman yaşarsan yaşa Allah'a karşı olan sorumluluğunun bilincinde olup Allah'ın sana yüklemiş olduğu görevleri yerine getiren insansın demektir. Takva sahibi olmak muhterem kardeşlerim. Ve güzel ahlak buyurdu Resulullah aleyhisselam. Yani güzel ahlak sahibi de işte onlar da buyurmuş olduğumuz şekilde cennete götürecek bütün amellere sarılan insanlardır dedi muhterem kardeşlerim. Bir hadis-i şerif daha paylaşacak vaktimiz var. 2-3 dakikada onu da paylaşıp inşallah namaza geçelim Allah'ın izniyle. Bugünkü dersimizde cennete götüren amelleri özellikle hadis ağırlıklı gittim bilinçli olarak muhterem kardeşlerim. Daha fazla ayeti kerimeleri cennetti işlediğimiz ilk derslerde paylaşmaya çalıştığımız için daha hadis ağırlıklı gitmeye çalıştık. Bu da bir hadis olsun inşallah armağan olsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ubade bin Samit radıyallahu anh rivayet etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki İzmenu li sitten min enfusikum Siz kendiliğinizden kendinizden bana 6 şeyi garanti edin söz verin 6 şeye Edmen lekumul cennete Ben de size cenneti garanti olarak söz vereyim buyurdu 6 şey Şimdi 6 şeyi söyleyecek Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam, O 6 şeyi yaparsanız ben de size garantili olarak cenneti söz veriyorum dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir usluku iza haddestum konuştuğunuz zaman doğruyu söyleyin sakın ha sözlerinize konuşmalarınıza yalan karışmasın sakın ha yalan konuşmayın ben de size cenneti söz veriyorum dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 ve evfu iza ve attum. Söz verdiğinizde sözünüzü yerine getirin. Söz verilmiş bir şereftir. O sözünüzü yerine getirin. 3 Ve'adu izâ tumintum size verilen emanetlere sadakat gösterin, sakın hainlik yapmayın. Onların her birini sahiplerine verin dedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Geniş manada olduğunu Önceki sohbetlerimizde sık sık söyledik. Burada tekrar fazla değinmeyeceğim muhterem kardeşlerim. Emanet nedir? Allah'a verilen söz nedir? Önce bunların yerine getirilmesi gerekir. İşte bugün ağırlıklı olarak altını çizdiğimiz kardeşlik bir emanettir. Allah'a ve Resulüne eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu dediğimizde verdiğimiz bir sözdür kardeşlik hukukunu muhafaza etmek. İster bilelim ister bilmeyelim. Farkında olalım veya olmayalım. Ya Rabbi, ben sana verdiğim bu sözü zedeleyecek bütün amellerden uzak olacağım. Dedik bu sözü bozduysak işte bu cennetin kendilerine garanti edildiği kimselerden olmamız mümkün değildir. Ama yaparsak eğer konuştuğumuzda yalan olmayacak. Sözümüzde durmak. Emaneti sahibine vermek. 3-4 <gülüyor> Gençler namuslarınızı muhafaza edin. İffet ve namuslarınızı lekelemeyin. Zinaya adım atmayın. Zinaya yaklaşmayın. Allah'ın ebediyen haram kılmış olduğu zinaya götürecek öncüler olan gözlerinizle, ellerinizle, ayaklarınızla, kulaklarınızla, dillerinizle zinaya götürecek vesile olacak kapılara yanaşmayın. Onları açmayın. Namuslarınızı koruyun. Cenneti garanti ediyorum. 5. وَغُدُّ ebsarakum. Gözlerinize sahip çıkın. Haram olana bakmayın ve kuffu eydiyekum ellerinizi de kötü işlerin hepsinden çekin dedi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bana bunları garanti ederseniz ben de size cenneti garanti ediyorum dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhterem kardeşlerim ahlaki esaslar uygulandığında cennete götüren ameller Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin buyruğuyla, bildirisiyle Rabbim bizlere bunları uygulamayı, bunlara göre yaşamayı, gereğini yerine getirmeyi nasip ve müezzer eylesin. Kalplerimize şeytanın hakim olmasına Rabbim fırsat vermesin. Kalplerimizde kardeşlikle alakalı kelime-i tevhidin gereği olarak İslam kardeşliğini gerektirecek. Bütün esasları yaşamayı, o güzellikleri hissetmeyi Rabbim bize nasip eylesin. Son sözümüz Raditu billahi Rabben. Ya Rabbi biz senden Rabb olarak razıyız. Ve bil İslami dinen din olarak İslam'dan razıyız. Ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyen resula. Gönderdiğin son peygamberden Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dan peygamber olarak, elçi olarak razıyız ya Rabbi. Bundan başka yol aramayız. Bundan başka bir yere gitmeyiz. Bizleri bu itikat üzere yaşamayı, bu itikat üzere ölmeyi nasip ve seriyle amin ya Rabbel alemin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Rızaenillahi te'ala el-Fatiha te maas